konumuzun son bölümünü işleyeceğim inşallah kabirleri teberrük ve tazim etmek yani tazimde bulunmak teberrük etmekle ilgili Nebi aleyhissalatü vesselam kabirlerin düzenlenmesini emretmiştir düzlenmesini Ebu'l Hayyac el-Esedi diyor ki Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, bana dedi ki: Seni Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın beni gönderdiği vazife ile göndereyim mi? Silmedik hiçbir suret, düzlemedik hiçbir yüksek mezar bırakmayasın. Yani Ali Radiyallahu Anh Ebu'l-Heyac el diye diyor ki: Seni diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın bana verdiği vazife ile vazifelendireyim mi? O da şudur: silmedik hiçbir suret ve düzlemedik yüksek hiçbir kabir bırakma. Hadis, Müslim'in sahihinde geçiyor, 969 numara ile, Tirmizi'nin süneninde geçiyor, 1049, 1049 numara ile, Nesai'nin süneninde geçiyor, 2030 numara ile. Fudale bin Ubeyd diyor ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam'in kabirlerin düzenlenmesini emrettiğini işittim. Fudale bin Ubeyd diyor ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın kabirlerin düzenlenmesini emrettiğini işittim. Yine Müslim'de Ebu Davud'ta Nesai'nin sünnelinde geçiyor bu hadis. Muhaviye bin Ebu Sufyan radıyallahu anh diyor ki, kabirleri düzlemek sünnettendir. Yani ey onları yükseltmemek sünnettendir. Biliyorsunuz sünnetteki şekli Sadece kabir olduğunu bilecek şekilde böyle bir karış kadar toprağı kömelemek yani böyle hürgüt şeklinde düzenlemektir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kabirler üzerine yapı yapılmasını yazı yazılmasını ve kabirlerin kireçlenmesini yasaklamıştır. Cabir radıyallahu Anh diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam kabirin kireçlenmesini kabrin üzerine oturmayı ve üzerine yapı yapmayı yasakladı. Bu da yine Müslim'in sahihinde geçiyor. 970 numarada diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kabrin üzerine yapı yapmayı kabre toprak ilave etmeyi kireçlemeyi ve üzerine yazı yazmayı yasakladı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mezarlıktan namaz kılmayı ve mezarlara doğru namaz kılmayı yasaklamıştır. Ebu Merset el-Ganevi radıyallahu anh'ın aktardığına göre Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Mezarlara karşı namaz kılmayın. Mezarlar üzerine oturmayın. Müslüm'ün sahihinde 972 numara i̇bn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah ve vesselam şöyle buyurmuştur. Mezara doğru namaz kılmayın, mezar üzerinde namaz kılmayın. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın aktardığına göre Resulullah ve vesselam şöyle buyuruyor. Tuvalet ve mezarlık dışında bütün yeryüzü mescittir. Tirmizi'nin süneninde, Ebu Davud'un süneninde. 317 Tirmizi'nin süneni, Ebu Davud'un süneninde 492 numarada geçiyor. Ve gerçekten bugün Allah'a fesat ve selam'ın bu emirlerine, bu sünnetine her şeyin, her tarafın muhalif olduğunu görebilirsiniz. Bazıları mesela eleştiriyorlar. Bunlardan bazılarıyla biz konuştuk. Mesela eee diyorlar ki mesela Vahhabileri eleştiriyorlar. Diyoruz ki ne ni, niçin eleştiriyorsunuz? Yani siz gerçekten yani biz Vahhabi olduğu diye bir oldu Vahhabidir diye birilerini seviyor değiliz ve Vahhabidir diye kimseden nefret ediyor değiliz. Bunları bize sevdiren veya nefret ettiren şey bunların eylemleridir. Siz diyoruz niçin bunların nelerinden rahatsızsınız? Diyorlar ki onlar işte orada kabirleri yıktılar, şuna şirk diyorlar, buna bidat diyorlar, şui diyorlar, bu diyorlar. Biz onlara bir kelime söylüyoruz, diyoruz ki, siz diyoruz, mesela Müslim'deki hadislerin sahih olduğuna inanıyor musunuz? Diyorlar ki evet ve önlerine bu hadisleri koyuyoruz. Bir bakıyorsunuz tabiri caizse girecek delik arıyorlar. Aslında onlar bununla beraber Resulü Aleyhisselatü bu sözlerine şikayet etmeleri gerekir. Resulü bu emirlerinden rahatsız olmaları gerekir. Ancak onlar diyorlar ki siz Rasulü'nün sözünü bırakın, ashabın menhecini bırakın, siz gelin bizim yolumuza uyun. Gerçekten bu bir sapıklıktır. Bırakınız kabirler bugün yükseltiliyor, kabirler bugün bina gibi yapılıyor, kabirler bugün süsleniyor, kabirler bugün üzerine yazı yazılıyor, kabirler bugün boyanıyor. Efendim mermerler şunlar bunlar bir sürü israf olduğunu görüyorsunuz ve inanın yapanların çoğu şu, şu sebeple yapıyor bir sözde vefa borcu vefa anlayışı neyse yani o kişinin mezarının süslü olmasının ölüye nasıl bir faydası var bilmiyoruz ki yoktur ikincisi yanlış olduğunu bildiği halde millet ne der yani sanki ya yapmazsak kınanırız yani ayıp olur gibi bir mantıkla bakılıyor Doğrusu bu bir fitnedir ve oldukça büyük bir fitne. Sadece mezarlarda değil, bugün bakıyorsunuz mescitlerin bahçelerinde hatta mescitlerin içinde kabirler olduğunu görürsünüz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'in aktardığına göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Tuvalet ve mezarlık dışında bütün yer yüzü meskittir. İbn-i Omar radıyallahu anh'ın aktardığına göre Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Namazlarınızdan bir kısmını evlerinizde kılın da orayı mezarlığa çevirmeyin. Buhari'nin sahihinde 432 numarada Müslüm'ün sahihinde 777 numarada bu hadis kayıtlı. Ey namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılınız. Yani ne demek? Yani nafile namazları, sünnet namazları yani erkekler için özellikle ee, yani farzlar mescitte ancak sünnetleri evde kılmak Allah'ın sünnetidir biliyorsunuz ayyuslu sallallahu aleyhi mescide cemaat onu beklerdi ayyuslu sallallahu mesela mescitte iken mescitte iken pardon evindeyken sünnetleri kılıyor herhangi bir vakit namazı sünneti kılıyor ondan sonra farzı kılmak için mescide çıkıyordu. Bu aynı zamanda Allah Resulü s.a.v.'in sünnetine uymaktır. Biliyorsunuz Allah Resulü s.a.v. diyor ki mesela cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Bir rivayette 25 derece daha faziletlidir. İlim e, ilim ehlimiz de diyor ki sünnetleri de evde kılmak böylelikle 27 derece daha faziletlidir. Aişe'tü s.a.v.'in sünnetine uyduğu için i̇bn Hacer Rahim'e Allah diyor ki orayı mezarlığa çevirmeyin sözünden mezarların ibadet yerleri olmadığı hükmü çıkmaktadır. Yani Aleyhisselatü Vesselam diyor bazı namazlarınızı evlerinizde kılınız oraları mezarlığa çevirmeyiniz. Ey yani mezarlarda ibadet edilmez. Nebi Aleyhisselam Vesselam kabirlerin mescit edilmesini yasaklamış enbiya ve salihlerin kabirlerini mescit edinenlere beddua ve lanet etmiş böyle yapanların mahlukatın en şerlileri olduğunu ifade etmiştir. Cündüb bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh diyor ki Nebi aleyhissalatü vesselam'ı vefatından beş gün önce şöyle söylerken işittim. Dikkat ediniz. Resulullah aleyhissalatü vesselam e, gerçekten endişe duyduğu şeyler o ölüm sekaratında olduğu halde bile hasta halinde bile Allah'a sallallahu aleyhi ve vefat etmeden beş gün önce şöyle söylerken işitiyor onu ashab bunlardan birisi Cündüb bin Abdullah el Beceli radıyallahu anh diyor ki Vesselam dedi ki dikkat edin sizden öncekiler enbiyanın ve salihlerin kabirlerini mescit edinirlerdi Sakın ha siz de kabirleri mescit edinmeyin. Sizi böyle yapmaktan nehyediyorum. Sizi böyle yapmaktan nehyediyorum. Sizden öncekiler, enbiya'nın ve Salihlerin kabirlerini mescit edinirlerdi. Sakın ha siz de kabirleri mescit edinmeyin. Sizi bunu yapmaktan nehyediyorum dedi. Aleyhüsselam ve selam Müslim'in sahihinde 532 numaralı hadis. Ümmü Hayşe radıyallahu anha ve İbn Abbas radıyallahu şöyle anlatıyorlar. Resulullah aleyhissalatu vesselam'e ölüm belirtileri gelmeye başlayınca bir örtüyle yüzünü örtüyor. Kendine gelir gibi olunca da yüzünü açıyordu. O haldeyken dedi ki Allah'ın laneti Yahudi, Yahudi ve Hristiyanların üzerine olsun. Onlar enbiyaların kabirlerini mescit edindiler. Onlar enbiyaların kabirlerini mescit edindiler. Yine Buhar'ın sahihinde ve Müslüm'ün sahihinde geçmekte. Diğer bir lafızda da şöyledir. Enbiyaların kabirlerini mescit edinen topluluğa Allah lanet etsin. Enbiyaların kabirlerini mescit edinen topluluğa Allah lanet etsin. i̇bn Hacer diyor ki, sanki o bu haftalıktan dolayı bu dünyadan göçeceğini bilmiş ve öncekilerin yaptığı gibi kabirinin tazim edilmesinden endişe duymuştur. Bunun üzerine onların bu yaptıklarını kınama yolu. Yahudi ve Hristiyanlara lanet okumuştur. Ümmü Seleme radıyallahu anh'e Resulullah aleyhissalatü ve selleme Habeşistan'da gördüğü Maria isimli kiliseden bahsedip orada gördüğü suretleri anlatınca Resulullah aleyhissalatü ve sellem şöyle buyuruyor. Onlar öyle bir toplumdur ki aralarından salih bir kul veya salih bir adam ölünce kabri üzerine mescid bina edip o suretleri yaptılar. Onlar Allah katında mahlukatın en şerlileridir. Buhari'nin sahihinde 428 34, 434 1341 2878'de geçiyor. Müslüm'ün sahihinde 528 numarayla geçiyor. Ümmü Seleme radıyallahu anh Habeşistan'da gördüğü, Maria isimli kilisede gördüğü suretleri anlatıp, anlatınca aleyhisselatü vesselam o topluluğu kınamış ve onların halini aralarında salih bir kul veya salih bir adam ölünce kabri üzerine mescid bina edip o suretleri yaptılar, onlar Allah katında mahlukatın en şerrleridir diyerek onlara lanet edildiğini haber vermiştir. Bugün gerçekten gelin görün, derin bir şekilde aynı şeylerin yapıldığını Şam'a gidiyorsunuz aynı şekilde bakıyorsunuz orada mesela Emevi Mescidi diye bilinen büyük bir mescit var o mescidin içerisinde Yahya ve Zekeriya aleyhisselam, bunların işte kabirlerin mescidin içinde olduğunu görürsünüz bugün Eyüp'ün Ensari deniliyor bugün işte Fatih'e gidiyorsunuz Fatih Sultan camisine orada yine kabirler dolu her taraf ve bugün bizim de maalesef salih olduğuna inanılan bir kimse öldüğünde hemen onun efendim e, kabrinin üzerine bir mescit yapılmakta ve böylelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği siz sizden önceki ümmetleri karış karış arşın arşın takip edeceksiniz zira zira ar, e, karış karış e, onları takip edeceksiniz hatta onlar bir kenar deliğine yani bir kertenkele deliğine girseler siz de oraya gireceksiniz buyuruyor. Yani burada alimler diyorlar ki niçin kertenkele? Çünkü diyorlar kertenkele toprağın altını düz kazmaz yani. Diğer e, toprak altında yaşayan mahluk gibi zikzak yapar. Dolayısıyla e, siz öylesine onları takip edeceksiniz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Onlar bir kenar deliğine girseler siz de gireceksiniz. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Yahudi ve Hristiyanları e, mı kastediyorsun Diyor ki hemen başka kim olacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. E. Başka kim olacak buyuruyor. i̇bn Hacer diyor ki, demin anlattığım olayla ilgili, Buhari sanki tasvirle beraber olsa da olmasa da böyle yapmanın kınanmış olduğunu beyan etmek istemiştir. Nevevi diyor ki, alimler demişlerdir ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin ve başkalarının kabirlerinin mescit edinilmesini yasaklamasının yegane sebebi tazimde aşırıya gidilmesi ve insanların bu kabirler yüzünden fitneye düşmesi endişesidir. Belki bu durum geçmiş pek çok ümmette yaşandığı gibi küfre bile götürebilir diyor İmam-ı Nebevi Rahimahullah min hac bi şerhi sahih müslim bin haccaç isimli eserinde geçiyor. Yani ona yaptığı, şerhte sahih-i müslim'e yaptığı. Suyuti Allah diyor ki, Nebi aleyhisselatü vesselamin yasaklama sebebi olan bu illet birçok ümmeti büyük şirke veya ondan daha küçüklerine düşürmüştür. Bundan dolayı sapıtmış birçok topluluğun Allah'ın evleri olan mescitlerde veya seher vakitlerinde Allah'ın huzurunda olmadıkları kadar salih, salihlerin kabirlerinde eziklik, huşu ve zilletle onlara ibadet ettiklerini görürsün. Yani adam kuşluk vaktinde ya da herhangi bir vakitte Allah'ın huzurunda durmadığı kadar herhangi bir kabirin karşısında eziklik, huşu, ve zilletle onlara ibadet ettiklerini görürsün diyor İmam Suyuti. Oralarda kıldıkları namazlardan veya ettikleri dualardan yolculuk edebilecek mescitlerdekilerden daha fazla ecir umduklarını bulursun. Yani hani üç mescidin üç mescit için yola çıkmak meşrudur demiştik ya onlar da mescidil haram Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dır. Ancak Mamısır Yütü diyor ki sen onları öyle bir tazim halinde görürsün ki diyor bu kabirlerin karşısında. Gerçekten bunların video görüntüleri de var. Yani eğer izlerseniz görürsünüz böyle e, acayip sesler çıkardıklarını, adeta kabrin karşısında ruku ettiklerini, ellerini, ayaklarını, yüzlerini sürdüklerini ve buna benzer birçok şey yaptıklarını görürsünüz. Hatta bu mescid, üç mescidin dışında, üç mescitte ee, umdukları ecirden daha fazla ecir umduklarını da görürsünüz. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'in kökünden kazımak istediği mevsedet budur. O kadar ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam putlara tapmanın kendisi sebebiyle ortaya çıktığı bu mevsedeye götürecek yolları kapamak için namaz kılan kişi o yerin bereketini kastetmese bile mezarlarda namaz kılmayı mutlak olarak yasaklamıştır. Hatta biliyorsunuz İslam'ın ilk dönemlerinde Allah Aziz Aleyhisselatü Vesselam ashabına kabir ziyaretini bile yasaklamıştı. Ta ki tevhid ve şirk anlaşılıncaya kadar onların şirkin nasıl bir illet olduğunu öğrendikleri anladıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara izin vermiştir. Ancak orada namaz kılmayı ebediyen yasaklamıştır. Niçin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradaki mefsedetin farkında ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl büyük fitnelerin olabileceğini bildiği için, nasıl ümmeti fesada ve helaka götüreceğini bildiği için Aleyhisselatü sallallahu ve Hiçbir zaman orada ibadete izin vermedi. İnsanın namazı buralarda kılmayı, önemli işleri ve ihtiyaçları için buralarla teberruk edip icabet edilmesini umarak buralarda dua etmeyi kastetmesi ise insanın namazı buralarda kılmayı, önemli işleri ve ihtiyaçları için buralarla teberruk edip icabet edilmesini umarak buralarda dua etmeyi kastetmesi ise açıkça Allah'a ve Resulüne karşı gelmek onun dinine ve şeriatına muhalefet etmek Allah'ın Rasulünün ve yollarına uyulan imamların izin vermeyeceği bir din icat etmektir. Bunlar Suyuti'nin sözleri Allah ona rahmet etsin. El emru bil ittiba isimli eserinde bunları söylüyor sayfa 138 ve 139'da gerçekten gerçekten orada özellikle önemli işleri için neymiş efendim ee, KPSS sınavına girecekmiş bir bakıyorsun koşturmuş falanca türbeye efendim neymiş kız istemeye girecekmiş neymiş çocuğu olmuyormuş neymiş arabası olsunmuş neymiş Allah Allah var ya Allah Allah var Yoksa sizin kendisine yalvardığınız başka ilahlarınız mı var? Demekten başka nedir? Yoksa Suyuti'nin dediği gibi Allah ona rahmet etsin onun ifade ettiği gibi Allahu ve Resulü aleyhissalatü vesselam'ın emrine karşı çıkmak onun dinine ve şeriatına muhalefet etmek Allah'ın Resulünün ve yollarına uyulan imanların izin vermeyeceği bir din icat etmekten başka nedir? Gerçekten ne büyük bir fitne işin üzücü tarafı işte konumuzu, konumuzu oluşturan bu Ali Hoşafçı denilen kişi yazdığı kitapla efendim tasavuçlar ve selefilerin görüşleri diye verdiği bu isimlendirdiği bu kitapla subhanallah insanları buna davet ediyor. Başından beri işlediğimiz istigase tevessül ve teberrik konuları İnsanlar kendilerini ateşe atıyorlar, atmaya çalışıyorlar. Bunun için koşuyorlar. Hoşafçı ve onun on yarenleri, onun, akra, onun e, efendim yoldaşları buna davet ediyorlar. Ve bunu yaparken de dikkat edin aldatıcılar sizi Allah ile aldatmasın buyuruyor Rabbimiz subhanehu ve Teâle. Onlar Allah'ın adı ile sapıklığa çağırıyorlar. Biz ise insanların arkalarından Eteklerinden tutup onları ateşten uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Biz onları çekmek istiyoruz. Biz diyoruz ki sizin helakınız olan Rabbimiz subhanehu ve teala'nın gazabını oluşturacak davranışlardan sakının. İstediniz mi ancak ondan isteyin. Sığındınız mı ancak ona ona sığının. Meşru sül yollarına müracaat edin teberrükü sadece Allah Resulü ve hastır. Bunu başkaları için uygulamayınız. Hele hele kabirlerde gidip bunu uygulamayınız. Oralarda tevessül etmeyiniz. İstihasede bulunmayınız. Ve kutsamayınız. Bu sizi şirke az önce imamlarımızın belirttiği gibi küfre düşürür diye haber verdik. Nebi aleyhissalatü Vesselam, sellem kabrinin yapılan bir put haline gelmemesi için Allah'a dua etmiş, kabrini dönüp dolaşıp toplanılan bir bayram yeri haline getirmekten bizleri nehyetmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'in aktardığına göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor, Allah'ım kabrimi tapınılan bir put haline çevirme. Enbiyaların kabirlerini mescit edinen topluma Allah lanet etsin. Dikkat ediniz. Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyuruyor. Allah'ım kabrini tapınılan bir put haline çevirme. Enbiyanın kabirlerini mescit edinen topluma Allah lanet etsin. Burada bu tapınılan ifadesiyle ilgili Bezzar, Müsned'de geçiyor, i̇bn Abdilber sahih olduğunu söylüyor. Temhide bakılabilir bununla ilgili. Yine hadis Ahmet'in Müsned'inde geçmekte. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın aktardığına göre Resulullah ve vesselam şöyle buyuruyor. Kabrimi bayram yeri haline getirmeyen, e, e, e, kabrimi bayram ha, e, bayram yeri haline getirmeyin. Evlerinizi de kabre çevirmeyin. Nerede olursanız bana salavat getirin. Salavatlarınız bana mutlaka ulaşır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud'un Sünen'inde 2042 numaralı hadiste e, haber veriliyor. Yani ey, yani salatu selam etmek için onun kabrine gidip ona seslenmek oraya seslenmek bu doğru değildir. Aleyhisselatü Vesselam diyor nerede olursanız Allah Subhanehu ve Teala'nın gezici melekleri var. Bunların görevi sadece Aleyhisselatü Vesselam'e salatu selam edildiği zaman bunu alıp ona ulaştırmalarıdır. Allah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Kabrimi de bayram yeli haline getirmeyiniz. Arkadaşlar bu önemli bir şeydir. Biliyorsunuz Bizim Türkiye'mizde de böyle bir gelenek var. Ne yapıyorlar? Bayram günü nereyi ziyaret ediyorlar? Kabirleri ziyaret ediyorlar. Aslında kabirleri ziyaret etmek için muayyen bir zaman tayin etmek bidattır. Muayyen bir zaman. Yani bayram günü kabirlere gidilir, mezarlara gidilir. Nereden çıktı bu? Dolayısıyla bundan sakınmak gerekir. Muayyen bir zaman, muayyen bir vakit seçmek doğru değildir ama bir kişi tefekkür etmek, ölümü hatırlamak kastıyla zaman zaman gidip ziyaret edecek tabii ki. Ve doğru bir yere gitmiş olur bunu kastederse. Ama o gün insanlar bayramlaşmaya gider gibi mezarlara gidiyorlar, oralarda Kur'an okuyorlar, oralarda kömbe, efendim çeker, şu bu dağıtıyorlar, orayı bayram yerine çeviriyorlar aslında. Allah razı ve sellem kabirlerin bayram yerine çevrilmesini nehyetmiştir. Ali bin Hüseyin, Zeynel Abidin, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri yanındaki bir boşluğa gelip girerek orada dua eden bir adam görünce onu böyle yapmaktan nehyetmekte ve şöyle demektedir. Dikkat ediniz. Bir adam görüyor, bir adam görüyor. Resul-ü kabrinin yanındaki boşluğa girip çıkıyor ve dua ediyor. Onu böyle yapınca, onu böyle yaptığını görünce ona diyor ki: Sana babamdan işittiğim, onun da dedemden ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan aktardığı bir hadis söyleyeyim mi? O şöyle buyurmuştur: "Kabrimi bayram yeri haline getirmeyin. Evlerinizi de kabristana çevirmeyin. Nerede olursanız selamınız bana ulaşır." Evet Ziya el-Maktisi de geçiyor Muhtara isimli eser. Aslında bu Şiiler bunu duyması lazım. Yani onlar bırakın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini. Hüseyin radıyallahu anh diyorlar hatta onu daha üstün sayıyorlar Kerbela'da. Şura, bura, şu makam, bu makam, şu mescit, şu kabir diye diye yaptıkları bid'atların, hurafelerin, sapıklığın haddi hesabı yok. Hani ehl birisi söylediği için bunu diyorum. Onlar bunu işitsinler. Çünkü Hamar evet. radiyallahu dersek Ebu Bekir radiyallahu şöyle rivayet etti. Onlardan kabul etmiyorlar. Alın biz de size Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin'den e, direkt naklediyoruz. Eğer e, bilmiyorum Allah'ın bu da işlerine gelmediği için almayacaklardır. Nevevi Rahimahullah diyor ki kabre el sürülmesi ve öpülmesi çirkin görülmüştür. Aksine edebe uygun olan Hayattayken yanına gelse, uzak duracağı mesafe kadar uzak durmaktır. Doğru olan ve alimlerin söyleyerek ittifat ettiği şey budur. Avamdan pek çoklarının buna aykırı davranmalarına aldanmamak gerekir. Zira iktida ve uygulama alimlerin sözleriyle olur. Avamın cahilliğine ve uydurduğu işlere iltifat edilmez. kimin aklına el sürmek ve benzeri işler yapmanın bereket açısından daha tesirli olduğu düşüncesi geliyorsa bu, o kimsenin cehaletinden ve gafletindendir. Oysa bereket ancak şeriata ve alimlerin sözlerine muvafakat etmekle olur. Doğruya muhalefet ederek fazilete erişmek nasıl beklenebilir ki? Nebevi İdah fi menasik isimli eserde bunu söylüyor. Diyor ki oysa bereket ancak şeriata ve alimlerin sözlerine muhafakat etmekle olur. Yani sen bereket mi umuyorsun? Hani teberrükün tarifini yapmıştık demiştik ki bereket ummaktır. Dolayısıyla sen bereket umuyorsan bunun yolu şeriata uymaktır. Alimlerin, Rabbani alimlere muhafakat etmektir. Onlara uymaktır. Doğruya muhalefet ederek, sen bunların sözlerine muhalefet ederek sen şeriata muhalefet ederek, onların fazilete, onlara muhalefet ederek fazilete erişmeyi nasıl bekleyebilirsin ve nasıl bereket umabilirsin? Onlarcası arasından ihtisar ederek aktardığımız bu sahih ve sarih naflar karşısında hoşafçı ve avalesi ne diyecekler bilmiyoruz. Ama bizim onlara söyleyeceğimiz şudur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kabirlerin düzenlenmesini emretti. Siz ona muhalefet ederek kabirleri yükselttikçe yükselttiniz. O kabirler üzerine yapı yapılmasını yasakladı. Siz ona muhalefet ederek üzerlerine türbeler, kubbeler inşa ettiniz. Süslü örtülerle sandukalar bina ettiniz. O kabirler üzerine yazı yazılmasını yasakladı. Siz ona muhalefet ederek mezar taşlarını ve türbeleri kitabelerle doldurdunuz. O kabirlerin kireçlenmesini yasakladı. Siz ona muhalefet ederek kabirleri envai çeşit boyalarla boyadınız. Mermer, çini ve granitlerle bezediniz. O, mezarlara doğru namaz kılmayı yasakladı. Siz ona muhalefet ederek, yönü mezarlığa dönük mescitlerinizde, pencereden görünen kabirlere yönelerek, namaz kıldınız. O, kabirlerin mescit edinilmesini yasakladı. Siz ona muhalefet ederek, evliya ve salih olduğuna inandığınız herkesin kabrini mescit edindiniz. O, enbiya ve salihlerin kabirlerini mescit edinenlere lanet etti. Siz enbiya ve salihlerin kabirleri üzerine mescit inşa ettiniz. O böyle yapanların mahlukatın en şerlileri olduğunu ilan etti. Siz böyle yapmaya devam ettiniz. O kabrini bayram yeri haline getirmeyi yasakladı. Siz ona muhalefet ederek kabrini her fırsatta ziyaret edilip toplanılan bir bayram yerine çevirdiniz. Ve bütün bu emir ve yasakları kendinizin de sahih olarak kabul ettiğiniz kitaplarda okuduğunuz halde hevanın kör ettiği gözlerinizle göre göre çiğneyip ayaklar altına aldınız. Halbuki Rabbimiz Şöyle buyurmuyor mu Nur suresi 63. ayette? Onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir belalın gelmesinden veya elin bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Arkadaşlar, böylelikle reddiyemizi sunmuş olduk. Dersimizi bitirdik ama özellikle demin ifade ettiğim mermer, çini ve granit <gülüyor> şu an benim benim sektörüm, benim iş alanım. Şeytan aleyhinaleh bana sürekli e, mezar yapmakla ilgili müşteri gönderiyor. Müşteri gönderiyor. Ben de yapmıyorum. Ben de yapmıyorum. Şeytan hale gönderiyor ben de yapmıyorum. Geliyorlar diyorlar ki bir mezarımız var ve derler ki bu karlı bir iş. Yani benim bizim atölyemiz var. E, diyorlar ki bu karlı bir iş. Ee, öyle öyle deniyor yani. Çünkü insanlar <gülüyor> o şeyle hani ölüye vefa diye cömert mi oluyorlar? Nasıl oluyorlarsa? Diyorlar ki mezar yaptıracağız biz diyor, biz mezar yapmıyoruz. Ya niye ya, yapmıyoruz kardeşim? Yani yapmıyoruz. Kim yapar bilmiyoruz. Yer de tarif etmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz bir bir fenalağa yardımcı <gülüyor> ölü bitmez. Bir fenalağa eee Yardımcı olmak Bu da yanlıştır Dolayısıyla Kim Allah'tan sakınırsa Allah ona mutlaka bir çıkış yolu gösterir Allah'a hamdolsun Rabbimiz Fana ve Teala Bizi rızıklandırıyor Allah Azze ve Celle Aleyhisselatü Vesselam'in yaptığı bir, bir dua var Diyor ki Allah'ım mekfini bi halalik An haramik Vagnini bi fadlik An men Allah'ım Eee beni diyor bana diyor helalinden yetecek kadar ver haramından sakındır. Ve diyor beni diyor fazlınla dilediğin kadar eee bereketlendir. Yani Allahu Teala ve selam helalinden yetecek kadar dilerdi. Biz de böyle dileyeceğiz. Eee dileyeceğiz inşallah. Yani bu bir anlayıştır. Ona ben onu onu söylemeye çalışıyorum. Adam kendi evine mermer yaptırmıyor. Kendi evine granit yaptırmıyor ama gidiyor mezarlığa yapıyor. Ney? Yani ha bak biz böyle yapıyoruz. Allahu ekber. Bu tamamen şeytanın insanları aldatmasıdır. Allah azze ve celle bizi her türlü fitneden, her türlü hastalıktan sakındırsın. Böylelikle biz teberrük, yani istigase teveccül konularını son olarak teberrük konusunu işledik. Rabbimiz Subhanahu ve Taala'dan bu çalışmada emeği geçenlerin, geçenlerden razı olmasını ve bu çalışmayı karşımıza salih ameller, e, e, sadedinde bir azık olarak karşımıza çıkarmasını ve bu çalışmaya muhalefet eden kimselerin de istikamet bulmasını, bu çalışma ile hidayete ulaşmalarını nasip etsin. Allah Azza ve Celle bizleri söyledikleri ile amel eden, batılı batıl bilip bundan iştinab eden, hakkı da hak bilip buna tabi olan salih, mustakim kullarından kılsın. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته